Sanal Programına hoş geldiniz. Bu programın amacı sizin yaşamınızı zenginleştirmek, bilincinizi zenginleştirerek farkındalıklarla donatarak yaşamınızı zenginleştirmek. Bu programı Polat Doğruyla birlikte bir sohbet ortamında getiriyoruz. Polat'cığım merhaba hoş geldin. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Bugün nedir konumuz? Hocam. E biz bu programda çok konuşulan konuları biraz daha farklı konuşmaktan hoşlanıyoruz. O anlamda da e, özgürlük konusunu konuşalım istiyorum ben. Özgürlük? Özgürlük konusunu konuşalım. E, çok insanın çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi bu. Yaşamda, ilişkilerde, birlikteliklerde özgürlüğü hakkıyla yaşayamamaktan e, özgür olamadıklarından bahsediyorlar. Ve bu konuyla ilgili bir takım rahatsızlıkları var. Ee, önce ben şeyi sormak istiyorum. Yani insan neden özgür olmak ister? Biz hakikaten özgürlükten ne anlıyoruz? Aklımıza gelen her şeyi yapmak, gönlümüzün çektiğini yapmak, onu öyle istedim yaptım demek, bunu da canım böyle çekti yaptım demek özgürlük müdür? Ee, onları bir netleştirelim önce istiyorum. Evet. Ee, Polat özgürlük konusu... Yanlış anlaşılmaya çok hı hı. yatkın bir konu. Hı hı. O bakımdan gerçekten e, dikkatle, itina ile Aha. konuşmak ve yaklaşmak gerekir. Önce acaba insanlar neden özgür olmak istiyorlar sorusunu evet. alacak olursak eğer. Çünkü doğuştan biyolojik olarak biz bütün yaratıklar gibi kendimiz olarak var olmak üzere hı hı. doğuyoruz yani kuş kedi olarak yaşamak istemiyor kedi kuş gibi yaşamak istemiyor balık balık olma durumunda herkes kendisi olarak var olmak istiyor evet. kendi yaşamında kendisi olarak var olmak böyle bir itici güçle doğmuşuz ve bu genel anlamda ancak özgür olduğumuz zaman gerçekleşebilecek o zaman demek ki ben her ortamda kendim olarak var olabilirsem Özgürümdür demek akla geliyor ilk. İstediğini yapabilmek, istediğini söyleyebilmek, istediğin gibi hareket edebilmek durumu. Fakat hemen biliyoruz ki bu <gülüyor> doğru değil. Yaşamın genel çerçevesi içerisinde karar vermemiz lazım. Yani özgürlüğün özünde seçim yatıyor. ...seçenekler var mı? Evet. Ve bu seçeneklerden bir tanesi bana empoze mi edilmiş... ...yoksa seçmek için bana mı bırakılmış? Özgürlük derken sürekli karşımıza bu çıkıyor. Anladım. Ve o zaman şu oluyor... ...benim yaptığım seçimler her zaman acaba doğru seçimler mi olacak? Cevap yok, hayır. Aynen. O zaman benim bazı zamanlarda özgürlüğüm... ...benim zararıma olabilir mi? Evet. Ya yani Özgürlük bedelsiz değil diyorsunuz bu anlamda değil mi hocam? Evet. Yani seçim yapan herkes en nihayetinde bir şekilde bir bedel ödüyor ama olumlu bir şekilde kendisi tahsil ediyor ama ödemek zorunda kalıyor. Siz özgürlük meselesini seçime bağladınız. Peki e, bu bir olgunluk gerektirmez mi hocam? Şimdi siz insan doğduğu andan itibaren özgürlüğü ister diyorsunuz. O zaman da benim aklıma şöyle bir şey geliyor. İnsan doğduğu anda konuşamıyor. İnsan doğduğu anda yürüyemiyor ve fiziksel anlamda bağımlı, duygusal anlamda bağımlı. Ve zaman içerisinde bunlar belli beceriler, belli şeyler geliştikten sonra yavaş yavaş bir özgürlük alanı açılmaya başlıyor. O zaman da aklıma şöyle bir şey geliyor, özgürlükle ilgili bir olgunluk bağlantısı da geliyor. Yani şöyle bir şey söyleyesim, mesela özgürlük olgunluğu gibi bir şey geliyor aklıma. Kesinlikle. İnsan her an her yerde... Herkes de aynı miktarda özgür olamazmış gibi geliyor böyle olunca da. Evet. Şimdi bir kere yasalarda da bu var ya. Aha. Yani, henüz daha reşit olmadı <gülüyor> meselesi var. 18 yaşında. Olup olmama meselesi var. Yani kendi karar verme durumu meselesi Hı -hı. var. Ve burada benim gördüğüm şu. Umarım bu konuda konuşuruz. Çocuk bir ortama doğuyor. Evet. Ve o ortam çocuğun kendi seçimler yapabilme donanımında henüz olmadığını biliyor. Ama Aha. onu sevdiğinden dolayı sevginin altını çiziyorum. Çok Hı -hı. önemli. Sevginin olmadığı yerde özgürlükler gelişemez. Ama o çocuğun olduğu, yetiştiği ortamda annesi, babası, amcası, dedesi onu öyle seviyor ki ileride... Onun özgür olmasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ve böylelikle onun kendi ayakları üzerinde özgürce karar verirken verdiği kararların sadece kendisi için değil yaşadığı etkileşim içerisinde olduğu herkesin hayrına kararlar olması ile ilgili bir binç oluşturmak üzere bir yolculuğa giriyor. Bu kolay bir iş değil. Yok. Çünkü ben şöyle bir tavır içerisinde bakabilirim. Bu çocuklar benim seçtiğim mesleği seçsinler. Hı hı. Hayata benim gibi baksınlar. Ve benim tıpkımın aynısı olsunlar. Yani bakabilirsiniz ben birçok çoluğunu çocuğunu seven ana babanın da böyle düşündüğünü görüyorum hocam. Hiç şu kadarcık da zerre kadar da şüphem yok bu insanların çocuklarını sevdiğiyle ilgili. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sevginin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Kalıplamanın olduğu yerde konuşma sevgiye gitmesin. Yani Ama özgürlük... <gülüyor> Çünkü e, özgürlük getirmeyen yolculuk kesinlikle sevgi değildir. Kalıplama daha Özgürlüğe gitmeyen yolda sevgi yoktur. Sevgi varsa mutlaka, mutlaka o insanın mutlaka özgürlük var diyorsunuz değil mi? Onun yani... özgürlüğüne doğru götürür ve onun kendisi olarak ...karar verebilme, kendisi olarak var olabilmesine fırsat verir. Şu ayrımın altını çizmek istiyorum. Bu özgürlük konusunda önemli diye düşündüğümden söylüyorum. Birinin içine gireceği kalıbı sen seçiyorsan eğer... ...bu onun iyiliğine bile olsa özgürlük demek değildir diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Belki doktor olmak onun gelecekte çok zengin olmasını... ...başarılı olmasını bilmem neyi getirebilir ama... ...mutlu olmasını sağlamaz diyorsunuz değil mi? Sağlamayabilir. Ve onun seçimiyle bir meslek sahibi olması meselesi çok çok çok önemli diye düşünüyorum. Tamam. O bakımdan yani ne bilecek çocuk. Çocuğun da çocukluk düzeyinde özgürce karar verebileceği durumlar var. Her şeyden önce biz biyolojimizden... ...o kadar önemli... ...bilgilerle donatılmış olarak geliyoruz ki... E, ...ben mesela seminerde... E, ...birisinin önüne gidiyorum... ...özellikle asıl suratta birisini Aha. seçiyorum falan... ...böyle benim dünyada... ...varıyorum, merhaba diyorum, adınızı diyorum... ...Kazım diyor ...Kazım be merhaba diyorum, merhaba diyorum... Yani, ...bana bakar mısınız diyorum, bakıyor... ...acaba benim çişim geldi mi diyorum... bak <gülüyor> adam şaşırıyor... <gülüyor> ...herkes gülmeye başlıyor... ...şimdi... Çocuk 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında çişinin gelip gelmediğini biliyor. Karnı doydu mu doymadı mı biliyor. Yani burada annene babalara sesleniyorum. Siz nereden biliyor efendim bilmiyor. Hiçbir şey yemiyor diyeceksiniz ama yanlışsınız. Kesinlikle biliyor. Aslında ben hayır doydum demesi ayrı bir İslam meselesi. Çünkü siz kontrol mekanizması olarak kurmuşsunuz. Bu da ayrı bir konu. Bir gün, el alalım. Bir gün ele alalım. Hocam. Fakat çocuğun da Kendisi olarak özgürce karar verebileceği alanlar var. Ee, o bakımdan eğer ben saygılıysam ve onun seçimler yapmasına fırsat vererek Aha. bilinçli bir şekilde onunla sohbet içerisinde seçimlerinin sonucunu yaşamasına fırsat verirsem yavaş yavaş çocuk sorumluluk almayı öğrenir. Ve tahmin ediyorum sorumluluk almayan bir insanın uzun süre özgür kalacağını düşünemeyiz mümkün değil hocam şimdi e, orada bir başka durum daha var onu da söyleyelim de hani durum netleşmiş olsun diye söylüyorum bunu e, bazen de gereğinden fazla özgürlük durumu var yani şu aile konusunu özellikle konuşalım istiyorum o anlamda önce çocuklar anlamında sonra karı koca ilişkisi anlamında nereye kadar özgür olacak çocuklar şimdi sizin söylediğinizden şöyle bir sonuç çıkartılabilir ee, bırakın çocuklara özgür olsunlar. Kendi gönüllerinden geleni yapsınlar. Canlarının istediği gibi davransınlar gibi bir sonuç çıkabilir. Ee, çoğu zaman böyle yapılan ailelerde de ben şeyi görüyorum. Çocuk özgür ama yaptıklarının sonucuna kendisi katlanmıyor. Genelde gelen sonuçları aile göğüslüyor. Çocuk gönlü isterse onu yapmaya devam ediyor. Öyle özgürlük olur mu hocam? Öyle özgürlük... Ee... Zarar verir. Hem çocuğa zarar verir, hem çevreye zarar verir. Ben üç tane kavramı açıklamak istiyorum. Ee, bir tanesi esas itibariyle sorumluluk bilinci, sınırlar <gülüyor> bilinci ve kendine bakarken kendini nasıl tanımladı? Şimdi ee, bu çocuk bilmez, aklı ermez. Onun için ben onun yerine kararlar vereceğim. Sen çocuksun, aklın ermez. Aklın ermez. Dört köfte ye, dört köfte. Dört köfte yiyeceksin, tamam mı? Üşümüşsün, üşümüşsün, hadi bakayım. Gi, gi, üşürsün, gi. Önüne bak, önüne bak. Şimdi ben sana önüne bak demezsem, <gülüyor> gider birisine tostlarsın. Önüne bak. Ee, e, bir aklıma mizah geldi, <gülüyor> <gülüyor> elimde değil. Ee, sürücü böyle deli gibi falan sürüyor. Polis durduruyor, bunu ben uyduruyorum. Şimdi. Ne oluyor be kardeşim, nasıl sürüyorsun böyle diyor. Ne oldu abi diyor. Nasıl sürüyorsun böyle diyor. Abi evden çıkarken annem babam bana dikkatli sür demedi de onun için böyle sürüyorum diyor. <gülüyor> Şimdi çıkarken, çıkarken dikkatli sür. Dikkat et. Dikkatli sür. Şimdi burada söylemek istediğim şu. Öyle yetiştirebilirsin ki çocuğu sen bilincinde. Sen ne söylersem ben onu yaparım. Benim hiçbir sorumluluğum yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle. Yarım bardak mı içeyim? Bir bardak mı içeyim? Sağ önünü mi içeyim, Sonra önünü mi içeyim? Bir köftemi iki köftemi yiyeyim. Anne ben doydum mu? Bu tip bir e, kişi yetişiyor. Hı hı. Burada son derece denetlenmiş, seçme fırsatı verilmemiş bir çocuğun geleceğini görüyoruz. Öbüründe ise aklına geleni yapalım. Sana bir tane vurursa iki tane sen vur. Ne lan? Kimseye bırakma hepsini ye. Onlar aç kalsın. Sen mi aç kalacaksın? Böylelikle, hıç çekinin lan ben geliyorum tavrı içerisinde gördüğümüz mafya babası olmaya yönelmiş, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, Arsız tipler yetişiyor. Özgürüm. Var mı lan bana ayağım bakacak. Tavrı içerisinde. İkisi de hastalıklı. Ve i̇kisi korku de kültüründe de, bunun ikisi yetişiyor. Öbürü yetişemiyor. Bizim peşinde olacağımız temel bilinç, biz bilinci. Bak evladım. Yaptığın her bir seçimde bir gelecek yaratıyorsun. Hı hı. Ve bu geleceğin sorumluluğu sana ait. Ondan dolayı... Ee, eğer sen bugün başkalarını aç bırakacak bir seçim yapıyorsan bir gün başkalar da seni aç bırakır. O nedenle öyle bir seçim yapalım ki sen tıka basa doyma uh -huh. ama doy biraz ama herkes doysun. Çocuk buna hazır zaten öyle yaratılmışız Hı -hı. insan olarak. O nedenle biz çocuğumuzun seçim yaparken sürekli... Yaşama hazırlanacağı bir sohbet içerisinde olacağız. Seçimlerinin farkında mısın? Yani haftada 5 lira vereceksin. Ve bu çocuk para harcarken yani öyle yapacak ki bazen yarım saati 5 lirasını harcayacak. Tabii. Sonra diyecek ki baba benim paraya ihtiyacım var. Ama baba diyecek ki benim param vardı 5 lira. Bir hafta için 5 lira verdik. Bitirdim. Tamam. Bitirebilirsin. Doğru. Ama önümüzdeki pazara kadar bekleyeceğiz Aa. Ama ben şimdi istiyorum. Evet. Şimdi hakikaten canım şunu istiyor bunu istiyor falan filan gayet iyi farkındayım. Ama olmayacak. Bir hafta sonra farklı bir çocuk var orada. Aynen. Parasını harcarken sorumluluk duyan o 5 lirayı nasıl bir hafta götürecek onun bilincinde olan birisi var. Ve bu çok önemli. Çok önemli değil mi hocam? Çok önemli. Ee, daha fazla ver. Daha fazla veremiyoruz. Bütçe diye bir şey var. Bunu öğrenmeye başlayacak. Başka kardeşleri de var. Ve böyle bir yolculuk içerisinde olduğun zaman o kadar büyük bir iyilik yapmış oluyorsun ki çocuğa. Ve bu yolculuk içerisinde çocuk zamanını, parasını, kendisini, ilişkisini ayarlamaya başlıyor. Ve arkadaşlar kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Evet sohbetimiz devam ediyor konumuz özgürlük Hocam şimdi bu ailede özgürlük konusuna birazdan gene döneriz benim sormak istediğim bir şeyler daha var ama merak ettiğim bir konu daha var Ya Herkes hakikaten özgürlük istiyor mu sorusu benim kafamda var yani bir yandan özgürlük isteyip bir yandan da ya millet ne der, o ne der, bu ne der deyip başkalarının tasarladığı hayatı yaşayan bir dünya insan var hocam. Yani bir yandan kalıpların içerisinde yaşıyoruz, bir diğer taraftan da özgürlük istermişiz gibi bir halin içerisindeyiz. Hangisi daha gerçekçi, hangisi daha doğru ben tam olarak emin olamıyorum. Yani insanın içinde yaşayacağı kalıbı seçmesi bir özgürlük mü oluyor böyle bir durumda? Um, Eric Fromm'ın Özgürlükten Kaçış diye bir kitabı var <gülüyor> <gülüyor> ve bu um, kitle toplumlarının nasıl um, televizyon sen beni böyle mi yapmak istiyorsun ben o zaman böyle olacağım dediğini alacağım dediğin şekilde giyineceğim evet. e, modanın tıpkısının aynısını yapacağım oh çok şükür bütün seçeneklerimi sen bana verdin ben artık başka bir şey istemiyorum senin dediğin gibi olacağım şu partiden miyim? Ee, söylüyor bize nasıl yapacağımı, nasıl düşüneceğimi, bilmem ne yapacağımı. Ee, şu kulübün üyesi miyim, ee, şu okula mı gidiyorum. Yani böylelikle ben esas itibariyle bireysel seçimlerimden sorumluluk alma derdinden kurtuluyorum. Kurtuluyor tabii. Oh ne güzel. Birdenbire neyse bana verilen şeyler. O bakımdan özgürlüğünü yaşamak isteyen, özgürlüğüne önem veren, yaşamı kendisi olarak... Yaşamak isteyen insan olgun bir insandır, hmm. saygı değer bir insandır. Bu insanların sayısı arttığı zaman demokrasi gerçek demokrasi olur, aksiyada mış gibi bir demokrasi vardır. Medyanın manipüle ettiği, kuklalar gibi oynattığı kitleler oluşmaya başlar. O nedenle evet bazı insanlar. Ee, ki filozoflar bunu çok açık şekilde tartışmışlardır esasında. Ee, bazı insanlar isteyerek ben özgür olmak istemiyorum Evet hocam. Ben ne yapacağımı söyle, nasıl düşüneceğimi söyle, neye inanacağımı söyle, hangi uğurda öleceğimi söyle, ben böyle yaşamak istiyorum diyen insanlara dönüşürler. Ama doğduklarında böyle değiller falan. Koyraz 4 yaşında. Evet. Böyle olmadığını biliyorsun. Biliyorum tabii ki canım. Onun için acı olan şu, öyle bir beyin yıkamadan, öyle bir acı çekmeden geçiyor ki çocuk bu hale dönüşüyor. O acıyı çekmektense bu yoksunluğu yaşayayım daha iyi diyor o zaman evet. çocuk. Ve biliyorsun müşterek bir arkadaşımız var Nurdoğan Arkış. O şöyle demişti, bir toplumun ortalama aileleri o toplumun geleceğini, geleceğini belirler. belirler. Hı hı. Çünkü çocuklar yetiştirerek geleceğini belirleniyor. Şimdi bir toplumda sorumluluk almaktan kaçan hı hı. E, ve o nedenle de esas itibariyle sürekli bakıyor. Burada şey kim? Çoban kim? Me, me, çoban kim? Çoban yok mu? O zaman nerede yiyeceğim ben? Nereye gideceğim? E, mutlaka bir çoban, çoban köpeği falan lazım. He, durum varsa bu iş ailelerde başlıyor demektir. Ve uzun bir yolculuk var demektir. Demek ki özgürlükten konuşmak kolay Özgürlüğü ama yaşamak zor. özgür olarak var olabilmek bir bilinç meselesi. Sorumluluk ve sınırlar bilincinin gelişmesi meselesi çok önemli. Şimdi bu özgürlük konusunda e, en çok şikayet edilen merkezlerden bir tanesi de karı-koca ilişkisi hocam. Evet. Ne kadın adamı yeterince özgür bırakıyor, ne adam kadını yeterince özgür bırakıyor ve uzun vadede o bir ne bileyim bir kontrol ilişkisine dönüyor. Tarafların birbirini sürekli kontrol ettiği, takip ettiği bir ilişki haline dönüyor. Ee, o konuyla ilgili ne demek istersiniz hocam niye böyle bir şey oluyor hadi şimdi çocukta dedik ki çocuk ufak bilmem ne falan filan koruma içgüdüsü var o var bu var ana baba bilmiyor çok iyi niyetli olmasına rağmen işte çocuğu güya hayattan korumaya çalışırken onun bütün özgürlüklerini kısıtlamış oluyor ve bağımlı bir kişilik yetiştiriyor evet. ee, karı koca ilişkisinde derdine. şimdi <gülüyor> ben biraz geriye gidip ee, hayata bakış tarzı bakımından iki bakış tarzı var. Aha. Bir tanesi hayatta kalabilmek, evet. öbürü de yaşayabilmek. Hı. Yani e, surviving dediğimiz, karnın doydu, sırtıma giyecek bir şey var. Daha ne yapayım, daha ne isteyeyim ki? Hayatta kalıyorum, nefes alıp veriyorum, sığınacak bir tarafa var, bir aşım var. E, tamam. Bitti. Yani çok temel ihtiyaçların giderildiği. Evet. Ee, öbürü ise yaşamak. Evet bir ağaç gibi tekvehür ve bir orman gibi kardeşçesini gönlünce. Böylelikle dört tane temel gereksinmenin farkındasın. Cem'in gerekli para kazanman lazım. Evet. yiyecek içecek barınmak. Ama diyorsun ben bir insanım. Aklımın da gereksinmeleri var. Doğru Özgürce doğru. düşünebilmek soru sormak. Doğru, doğru Araştırmak. Düşünmek düşünmek düşünmek ve düşündüğünü ifade edebilmek. Aha. O da yetmiyor. Gönül gereksinmeleri var. Dost edinmek. Arkadaş olmak, kalp kalbe ilişki kurabilmek, ihtiyaç öyle yaratılmışız. Dostlara ihtiyacımız var. Çıkardan dolayı değil, fikaten, paylaştığın temel vizyon ve değerlerden dolayı. Dördüncü ihtiyaç, anlamlı bir evrende yaşamak istiyorsun. Bu güneş niye var? Bu ağaçlar, bu kuşlar niye var? İşte çocuğun sorduğu soru. Anne. Kuş var değil mi? Ağaçta gördün evet. Anne ağaç kuşun konduğunu biliyor mu diyor. <gülüyor> Hadi buyur cevapla. Şimdi ne kadar önemli? Çok. Anlamak istiyor. Acaba ağaç anlamlı bir dünya içinde mi, alışveriş Aha. içerisinde miyiz? Bak bunun için özgürlük lazım. Şimdi eğer sen ragondları Kanun doysun, sırtına bir şey geçer, başka Aha. bir şey gerekli değil dersen özgürlüklerin hiçbir anlamı yok. Ha esirsin, ha özgürsün hiçbir Hı -hı. fark yok. Ha ömür boyu esaret altında yaşamışsın veya da yani biyolojik varlığını devam ettirmenin ötesinde hiçbir anlam yok. Yani Ama, esir olmamak özgür <gülüyor> olduğunuz anlamına gelmiyor diyorsunuz gelmiyor. değil mi Gelmiyor. O, o zaman başka şeyler esirisim. Ama sen yaşamak istiyorsan eğer hı hı. o zaman özgürlük vazgeçilmez bir ihtiyaç. Peki Sadece yok. benim için değil Polat ya. Senin de özgür olman benim için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Şimdi sen benim dostumsun. Evet. Bilirsem ki aa, Polat X, Y, Z, E, F, G mekanizmaları tarafından... Esir aa, edilmiş. ...esir edilmiş, programlanmış... ...işte şu ideolojinin, şu partinin... ...bilmem ne beyliği kalmış falan... ...ve bu adamın başka türlü konuşması... ...mümkün değil. Karşıma alıyorum... ...benim için seninle geçen zaman... ...ölümden başka bir şey değil. Hayatımdan şu kadar zaman geçti diyorum. <gülüyor> o bakımdan... ...ben senin özgürlüğün içinde... mücadele ederim. Çünkü seninle olan... ...ilişkim içerisinde geçecek benim yaşamım. Onun için senin gerçekten... benimle konuşman... Konuşurken, etkileşim kurarken senin sen olman çok önemli benim için. Komşumun özgürlüğü önemli. Simitçinin özgürlüğü önemli. Süpüren, bu yolu süpüren adamın özgürlüğü önemli. Gazetecinin özgürlüğü önemli. Annemin, babamın özgürlüğü önemli ailede. O zaman ben Gerçekten hakikaten anladım. yaşıyorum. Tabii ki canım. Yani şimdi zaten öyle de bir durum var ki hiçbir şeyin ya da her, her şeyin özgürlükten uzak olduğu noktada bir kişinin gerçekten özgür olması mümkün değil. Yani senin kalıbını kırmış olman, senin seçimlerinden sorumluluk alman, senin başka türlü bir yaşantıyı yaşamak için uğraşıyor olmanın hiçbir esprisi kalmıyor o noktada. Hocam siz ailede bu özgürlüklerden bahsederken beş temel konudan bahsediyorsunuz. Yani neyin özgürlüğünden bahsediyoruz, en basit anlamda neleri tanımlıyoruz kısmını bir, bir üstünden geçebilir miyiz hocam? Evet. <gülüyor> Bu içimizdeki çocuk kitabında evet, bunu ele alıyorum aslında. Ve bunlar var olduğu zaman çocuk nasıl yetişiyor? Bunlar Hı -hı. var olmadığı zaman çocuk nasıl yetişiyor? İlk özgürlük, şimdi genel olarak aile ama çocuk özelinde ele aldığımızda, Hı -hı. algılama özgürlüğü. Yani algılama konusunda çocuğun mesela diyor ki, ucu var orada diyor. Söz, öcü becü yok. Kapa Dediğin andan itibaren orada yapacağın şey veyahut da ki, ne alıyorsun diyorsun? Oyuncaklarımı alıyorsun. Ağlanacak, şey Ağlanacak bir şey yok diyorsun. Halbuki onun diz hizasına, göz hizasına gel. Ne oldu tatlı? Oyuncaklarımı aldı. Öyle mi? Ay, şimdi düşünürsün ya benim arabamı alsalar zorla elimden. nasıl hissederim duygusu var. Şimdi ilk Özgürlük, algılama özgürlüğü. Evet. O çerç özgürlüğü vereceksin. Algılayacak, o üzere sohbet edeceksin. İstediği kuracaksın. gibi anlayabilme özgürlüğü değil evet. mi hocam? Anladığına evet. istediği anlamı yükleyebilme bahsediyorsunuz Onun farkında olacaksın onu düşeceksin. Niye böyle algıladı diye. Yargılama yapmayacağız değil mi burada hocam? Yapmayacağız. İkincisi, o algıladığı özelde düşünebilme özgürlüğü. Hı hı. Yani... Şöyle yorumlar, böyle yorumlar, şöyle yorumlar falan filan. Şu veya bu şekilde bir yorum, bir düşünme durumu vardır. Üçüncüsü, bu düşündüğünü çizerek ifade edebilir. Sözle ifade edebilir, dansla ifade edebilir. İfade edebilme özgürlüğü. Algılayacak. Onun Düşünlecek. üzerine yorulacak, düşünleyecek, Ve ifade, ifade edecek. Dördüncüsü, ...kabul etme... ...veya reddetme özgürlüğü. Anne doydum. Hayır doymadı, Ye. Anne doydum. Hayır. Jiköte'ye doyulmaz. Ye. Burada müthiş bir... ...aksayan bir şey var. Çocuk çünkü Ye. diyor ki... ...doydum gibi geliyor bana diyor. <gülüyor> Ve bu her şeyi bilen anne baba, müthiş otoriteler her şeyi biliyor bunlar çok güçlü. Hayatım onlara bağlı. Diyorlar diyor ki de... iki köfteyle doyulmaz. Demek ki bende bozukluk var niye doydum gibi geldi bana. <gülüyor> Özgüven gelişebilir mi bu çocukta? mümkün değil. Mümkün değil hocam. Mümkün değil. Bizim son hikayemiz mesela bu aralar bizim olan diyor ki ben büyümeyi kabul etmiyorum diyor. Hmm. Şimdi adama bir yandan şöyle diyesim geliyor yani ya seni kabul edip etmemen hiç önemli değil da boyunu ölçüyoruz işte görüyoruz büyüyorsun fakat bir diğer taraftan besbelli ki kafasında bir şey var yani o her neyse büyümekle ilgili şu anda kafasına yatmayan bir durum var bir şeyden dolayı istemiyor neden olduğunu da bilmiyorum ama bunun kavgasına girsek çok başka bir yere gideceğiz peki babacım diyorum yani sen şimdilik böyle istiyorsan böyle olsun evet. baktım geçen gün diyor ki biraz kabul ediyorum dedi ha. biraz kabul ediyorum dedi yani masanın üstünden bir oyuncağı alıyordu, yetişti. Biraz kabul ediyorum, o yüzden galiba büyüdüm dedi. Yani müthiş bir şey. Of, çok önemli. Son derece önemli. Ee, ve onun bu şekilde söyleyebilme özgürlüğü ne kadar önemli. Ve senin yargılamaman ne kadar önemli. Eğlencesi de böyle çıkıyor hocam ya, yani. yani. Bu... bu, bu, bu, bu bunların her biri birer ana hiçbir ana babada bundan mahrum kalmasın isterim yani. Kesinlikle. Ne kadar verilmiş hediyeler bunlar. Öf. Ne anlamlı hediyeler. 20-30 yıl sonra baktığınız zaman. Ve beşincisi de kendi yaşamında kendisi olarak var olabilme Hı -hı. özgürlüğü. Kendisi olarak gelişebilme özgürlüğü. Hı -hı. Beş tane temel özgürlük. Ve bunlar aksadığı zaman ki sağlıksız ailede aksıyor. Hı -hı. Çünkü Sağlıksız ailede, hastalıklı birisi, başa geçmiş durumda, herkes böyle olması lazım diye bir tavır almış vaziyette. Ama doğası icabı öyle olmayan durumlarda bağırıp, çağırıp, eziyet ederek şiddet. Türkiye'nin bugün üzerinde konuştuğu en önemli konulardan bir tanesi. Şiddet konusu. Şiddet bundan dolayı oluyor. Özgürlüklerin şanmaması meselesi var. Kabul edilmemesi meselesi var. O bakımdan bir ailede beş temel özgürlük. Algılama özgürlüğü, evet. düşünme özgürlüğü, ifade edebilme, ifade edebilme kabul veya reddetme etme özgürlüğü, davranış özgürlüğü Kendini ve gel. kendin olarak var olabilme özgürlüğü. Çok önemli. Bugün bunu elimde bir sihirli değnek olsa da şöyle Türkiye'nin üzerinde geçirebilsem. Bugün bunu yapmaya başlayacak 30 yıl sonra Türkiye'de <gülüyor> sağlam bir demokrasi, cıvıl cıvıl bir iş hayatı ve <gülüyor> üniversite hayatı, bilim hayatı her şeyle cıvıl cıvıl bir ülkem olur. Ve umuyorum olacak. Kısa haberden sonra birlikte olacağız efendim. <gülüyor> Özgürlük. Evet konumuz özgürlük. Palatcığım yolculuğumuza devam edelim. Hocam peki şöyle bir şey söylemek mümkün mü? Şimdi siz programın en başında özgürlük konusunu seçeneklerle bağladınız dediniz ki seçebilme yani insanın kendi seçeneklerine karar verebilmesi özgürlüktür. Seçim yapabilmek özgürlüktür dediniz. <gülüyor> Peki seçeneklerimizin çok çok çok fazla olması durumu bir özgürlüğü işaret eder mi yoksa orada da başka bir sıkıntımı var? Yani? Başka bir sıkıntı var bence. <gülüyor> yani bence bunun henüz daha farkında değil. Batı uygarlığı da aynı şekilde farkında değil. Sanıyoruz ki iş hayatında müşterilerin karşısına sonsuz sayıda seçenek çıkarırsak. Müthiş bir özgürlük Ki kendisini daha bir güçlü hissedecek, daha ölü hissedecek. Aha. Fakat yapılan çalışmalar gösteriyor ki böyle olmuyor. Yani müşterinin de kimse şey bir algılama kapasitesi var ve belirli bir sayın üzerine çıktığı zaman artık o özgürlükten ziyade kaos, kaygı durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve insanlar bazı konularda seçmeye yetkin değil hazırlanmamış. Yani Aha. sen doktora gittiğin zaman doktor diyor ki A seçeneği var B seçeneği var hangisini yapalım diyor. Şimdi hasta diyor ki ulan ben doktor değilim şu bu adam bana soruyor diyor A seçeneği B seçeneği. Efendim hangisini tavsiye edersiniz diyor. Efendim şimdi ben anlatayım diyor A seçeneği var B seçeneği var hangisini istersiniz diyor. Doktor bey siz benim yerimde olsanız hangisini seçerdiniz diyor. Ama ben sizin yerinizde değilim efendim diyor. Şimdi A seçeneği var B seçeneği var bunalmış vaziyette. O adam o doktorla hiçbir şey yapmaz hocam. Evet. Yani ben şeyi söyleyeyim kendi adıma bazı durumlarda benim seçeneklerimin benim adıma azaltılmış olması benim hoşuma gidiyor ah diyorum bak daraldım karar vermem gereken çember daraldı biri bunu, benim yerime bunu daraltmış oldu şimdi bunların içerisinden seçme durumu bana çok daha ciddi bir özgürlük hali gibi geliyor 500 tane şeyin içerisinde al seç diye beni koyduklarında ben orada başka türlü bir hapishaneyi yaşamaya başlıyorum karar verememe hapishanesini yaşıyorum evet. diyorsun ki ya ne yapacağız burada Burada duruyoruz şimdi ama e, ben karar verebilecek durumda değilim. O doktorun hikayesi de aynı şekilde. Yani bana dese ki Polat Bey işte şu gördüğünüz beş tane ilaçtan bir tanesini gidin alın eczaneden ve kullanın dese. Evet. E, ben hemen arkamı döner oradan kaçarım. Evet. Yani benim buraya geliş nedenim bu uzmanlıktan faydalanma ve ben o noktada kendi özgürlüğümü karar versin diye ona devrediyorum. Evet. Yani şöyle bir şey söylesem katılır mısınız? Benim kafamda gerçek lider... Liderlik ettiği insanların seçeneklerini seçilebilir miktara indiren kişidir. Katılırım. Eğer siz gerçekten liderseniz onu karar verilebilir hale getirirsiniz. Mesela bunu bir iş yeri için düşünelim. Kaosu yavaş yavaş, yavaş, yavaş azaltıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet siz kendi yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Ama bizim şirket hedefimiz budur. Bu hedef doğrultusunda kullanacaksınız. Biriniz kalkıp o tarafa gitmeye kalkarsanız ve bunun adını yaratıcılık derseniz o iş olmaz Bizim ortak bir hedefimiz var. Bu hedefe hizmet eden yaratıcılık adına ne yapabiliyorsanız yaparsınız. Peki, e, bu işe bir... girerken bu açık seçik söylenmeli. Söylenmeli tabii ki. Yani e. burası niçin var? Bu kurum ne işe yarar? Kesinlikle, Aynı durum evet. evlilik için de söylenmeli. Çocuk yani. yetiştirmeyle ilgili ana baba oturup konuşmalı. Evet. Biz nasıl bir çocuk yetiştireceğiz? Temel Şimdi, değerler temel konusunda. Temel değerler ne? E, çocuk sahibi olalım. Çocuk sahibi olmak çok kolay bir şey. Fiziksel hmm. yeterliliğiniz varsa çok rahat olursunuz. Hiç hmm. özel bir şey yapmanıza gerek yok. Oldunuz çat diye de elinize veriyorlar hastaneden çıkarken. Buyurun bu sizin oğlan bu sizin kızınız alın götürün ev diyorlar. Ondan sonra da kimsenin hiçbir şeye karıştığı yok. Aldınız gittiniz e o zaman sizin bu sefer bir şeye karar vermeniz gerekiyor. Biz nasıl bir çocuk yetiştireceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Siz eğer ailede o liderliği yapmamışsanız eğer o seçenekleri önden azaltmamışsanız bu sefer darma duman oluyorsunuz. Daha önceden verilmiş kararların aynısını uygulamaya başlıyorsunuz. Evet evet. Değerli izleyenler, Polat doğru bunları uygulamış birisi. 4 yaşında <gülüyor> oğlu Poyraz var ve genellikle biliyorsunuz ne olur. Çocuk doğarken beraber, e, bu işte ilk çocuk olmuştur eve, bir taraftan birisi gelir yerleşir, öbür taraftan başka biri gelir, gelir yerleşir. Ve ondan sonra çocuğun yetiştirilmesi konusunda yeni anne aciz olduğundan dolayı, bilgisi olmadığından dolayı fırsat da verilmez, böyle bağımlı hale gelir. Polat doğru onu yapmadı ve seninle gurur duyuyorum Polatcığım. Sağ olun hocam. Ee, ve bugün de bunun meyvesini görüyorsun. Hakikaten kolay değil. değil? Yok hiç kolay değil. Ya, bir şey söyleyeyim. Hiçbir özgürlük bedelsiz değil. Yani bedelsiz özgürlük diye bir şey yok. Bu evet. Özgürlük peşinde koşan herkes için söylüyorum bunu. Evet. Ee, bedelini ödeyemeyeceğiniz bir özgürlüğü size teslim etmiyorlar. Evet. Ee, ben farkındayım ki bugün yaşadığım her özgürlüğün bana bir bedeli var. Ve ben o bedeli ödemek durumundayım. Eğer o özgürlüğün benim hayatımda olmasını istiyorsam. Evet. Yok ondan vazgeçersem çok kolay hayatlar var. Belli yönleriyle. E, lakin onları da çok uzun vadeli yaşayıp mutlu olmanız mümkün değil. Peki hocam, insanların bir başkasının özgürlüğünü doğrudan ve gerektiği için alması durumu söz konusu olamaz mı? Yani şimdi öyle durumlar var ki ben bir kurumun yöneticisiyim ve bir kriz yaşıyoruz şu anda. E, özgürlük, demokrasi, bir takım değerlere inanıyorum. Şu an oturup bu krizi çözmek için var olan herkesle fikir, alışverişinde bulunmam, onları çözmek için bir şey mi yapmam daha akıllıca olur? Yoksa ya bu bir kriz anıdır ve beni de buraya böyle bir şey olursa karar vereyim diye koydular. Sorumluluğu alıyorum, bu uygulamayı böyle yapıyorum mu demesi gerekir insanlara? İkinci şekilde söylüyorum ben, kriz anında işte lider kriz anı olduğunu farkında olarak kriz anında yapılması gereken seçimleri yaparak devam edecek. Yalnız burada altını çizmek istediğim bir şey var. Akıllı lider kriz anı olmadan önce kriz Tabii. anı olduğunda bu insanların bana güvenmesi lazımın bilincinde olarak ilişkilerini Hı -hı. kurar, geliştirir, geliştirir, geliştirir. Ben genellikle apartman yönetimlerinde şunu görüyorum. Herhangi bir sorun çıkmadığı sürece komşular birbirle ilişki kurmuyorlar. Evet. Ve genellikle maalesef benim gördüğüm kadarıyla apartman yönetiminde ilişkiler hep böyle limoni. <gülüyor> Ve um, şimdi aslında ilişki sorun çıkmadan önce kurulmalı ki sorun çıktığı zaman o ilişki içerisinde doğru yorumlayabilesin. Aynen öyle. Anlatabilesin derdini. Aynen. Şimdi lider de aynı şekilde sorun çıkmadan önce kriz anında ben sizin geleceğiniz için hepimiz için en iyi kararları verecek kişiyi mi hazırlar ilişkisini kurar ve kiriz anı çıktığı andan itibaren der ki kılıç şimdi, büker, şimdi herkes pozisyonuna alsın. Şunu sen yapacaksın, bunu bunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan ve gayet güzel sistem çalışmaya başlar kesinlikle. Eğer burada birisi yok arkadaş ben yapmıyorum derse savaş sırasında sanki yok bir dakika generalle konuşayım burada mı... bilmem ne falan. Savaş devam ediyor. O diyor ki bir dakika ya bir konuşayım falan. Öyle şey olmaz. Olmaz. Buradan aynen şuraya geliyorum ve bunu da önemli buluyorum. Sormak da istiyorum o yüzden hocam. Peki ailede bir kriz anında ana baba çocuğun özgürlüklerini kısıtlayabilir mi? Yani bakıyoruz çocuk hakikaten gidiyor çarpacak duvara ve çok tehlikeli bir yere gidiyor. Kesinlikle. Zaten sevgi de onu gerektirir. <gülüyor> ve yeniden söylüyorum. <gülüyor> İlişki çocuk doğduğu andan itibaren başlar. Ve bu çerçeve içerisinde devam edecek olursa yavaş yavaş bu tip durumlar çok çok ender olarak ortaya çıkabilir. Ama çıkabilir. Ee, ve Film Kulübü diye bir kitap vardı. Evet, ee, babanın yani, anılarından oluşuyor bu şekilde. Orada hakikaten babanın bir e, müdahale etmiş tar tarzı falan evet. vardır. Fırsat bulursa okumalarını isterim. Şimdi ben görürsem ki benim için son derecede anlamlı olan, hayatımın bir parçası olan kızım, oğlum, canım farkında değil. Evet. Ve benim sorunum içerisinde bu. Tabii. Onun için ben elimden gelen her şeyi yaparak mutlaka etki alanım içerisinde hareket ederim. Hı hı. Ve onun o kritik zamanını kazasız belasız geçirmesini sağlarım. Ve ondan sonra da gel bakalım konuşalım derim. Yani özgürlük pat diye verilmez, hak edilir. Bu insan için de böyle, bu toplumlar için de böyle. Yani özgürlük, bir özgürlüğü kaldırabilecek bir bilince sahip olduğun zaman çok önemli. Onun için özgürlük olgunluğuna gelmemiş bir toplumda Özgürlüğü hak etmiş olan insanların yasasını çıkar, pislikten geçilmez. Kimse değilmez. kırmızı ışıkta durmaz. Kimse arabayı buraya park etmeye şu gerekli bu demez. Sağa sola tükürürler, duvara işerler, şudur budur parça olur. Yasalar bakımında aynı o ek, tabii, tabii, uygar tabii, de, benzer ama adam orada diye hazır diye. Onun için illa işte jandarma dipçiydi. Bunu tükümeyelim. Güzel mi güzel? Yaparım şöyle. Hadi, hadi. hadi. O zaman tıkır tıkır tıkır işler görmeye başlar. O bakımdan yavaş yavaş sen mutlaka o ortalama ailelerde özgürlük bilincine, nedir bu sınırlar ve sorumluluk bilinci içerisinde biz bilinci için karar verebilen insanlar yetiştiren bir aileyi hedef alacaksın. O zaman bir ülke düşün, İngiltere'nin anayasası yok. Ama demokrasi yaşıyor. O bakımdan bu insan malzemesine çok önem vermek lazım. Ve hedefimiz de o olmalı diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Polat için teşekkür ederim. Değerli izleyenler bizi için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla bir sohbet yolculuğunda olacağız. Hoşçakalın.